İlyada 8. kaset B yüzü sayfa 280'den devam. Başlarında Hektor vardı kudurmuş gibi en önde. Eriyen karla Saanak saanak yağmurla kabaranırmak. Bir kayanın tepesinde duran yuvarlak taşı nasıl delirirse, onu kökünden söküp kopartırsa nasıl? ırmak yukarlardan çağlaya çağlaya akar. Gürültüsünden ormanlar öter güm gün Taşla durmadan yuvarlanır koşar. Ama gelince ovaya kesilir hızı durur. Ben de böyle yapacağım diyordu işte Hector. İneceğim diyordu denize kadar. Akaların barakaları gemileri arasından ineceğim önüme geleni kese biçe. Ama karşılaştı sık aralarla, duraladı. Akaoğulları çıktılar karşısına kestiler önünü. Kılıçları iki uçlu kargısıyla vurmaya başladılar. Kendilerinden uzağa ettiler onu. Hector da sarsıldı geriledi. Bağırdı tekmi, Troyalıların kulağına giden bir sesle. Troyalılar, Likyalılar, hey! tek tek dövüşmede usta dardan dayanın dostlarım dayanın durduramaz beni onlar uzun zaman önümde duvar olsalar bile durduramazlar beni buraya getiren tanrıların en büyüğü ise herenin gürleyen kocasıysa beni kışkırtan kargımın önünde duramaz basıp giderler nasıl olsa Hector böyle dedi. Arttırdı erlerin gücünü. Piyamos oğlu Deypobos çalımla yürüdü. Yüz yuvarlak kalkanını önünde tutuyordu. Çelik ayaklarını gizliyordu kalkanın altında. Meriones parlak hargısıyla nişan aldı ona. Attı kargıyı vurdu yüz yuvarlak kalkanından. Bu kalkan boğa derisinden yapılmıştı. Uzun kargı geçemedi kalkanı. Çok önce kırılmıştı ucundan. Deypobos da boğa derisinden kalkanını uzak tutmuştu. Yiğit Meriones'in kargısından korkmuştu yüreği. Meriones arkadaşları arasına çekildi. Çok kızıyordu iki şeye. Zaferi kaçırdığına kızıyordu. Bir de kargısını kırdığına yürüdü gitti akaların barakaları gemileri boyunca. Baraka'dan uzun kargısını alacaktı. Ötekiler durmadan dövüşüyordu bu ara. Sonsuz bir uğultu kaplamıştı ortalığı. Önce Telemon oğlu Teokros öldürdü bir eri. Atı Bol mentorun oğlu kargıcı Imbriosu. İmriyos aka gelmeden Pedayon'da otururdu. Briamos'un piç kızıyla evliydi. Medesikaste ile. İlyon'a geldiği zaman Danoğulların kıvrık gemileri o da İlyon'a doğru yola çıkmıştı. Tureolular arasında... Çok işe yarıyordu. Yanında oturuyordu Priamos'un. Priamos oğulları kadar sayardı onu. Teremon'un oğlu büyük kargısıyla vurdu İmbriyos'u. Tam kulağının altından. Sonra da geri çekti kargıyı. İmbriyos yıkıldı bir diş budak ağacı gibi. Uzaktan çepecele görünen bir dağ doğruğunda tunçla kesilen bir ağaç köpe yapraklarını nasıl dökerse yere. Öyle düştü o da. Cangırdadı alacalı silahları. Silahlarını soymak için atıldı Teokros. Hector parlak gargısını saldı tam o sıra. Teokros tunç kargıyı karşıdan gördü çekindi. Kargı geldi çarptı Keteatos'un oğluna, Akdor'un torununa Ampiamokos'a. Onu tam savaşa yürürken göğsünden vurdu. Antimakos yıkıldı yere çangırdadı üstünde nesi varsa. Ulu yürekli Antimakos'un şakaklarına uyan Tolga'yı başından çıkarıp almak için atıldı Hektor. Tam o sıra Ayaz fırladı parlak kargısıyla. Kargı geldi Hektora vurdu ama değmedi deriye. Korkunç bir tunç kaplamıştı tekmil bedeni. Geldi vurdu kalkanının göbeğine. Hektor'u büyük bir güçle geri itti. Hector geriledi geçti iki ölünün arkasına. Akalarda ölüleri çektiler kendi yönlerine. Stikios'la tanrısal Meneteos Atinalıların iki başbu götürdüler Antimakos'u akaların sıralarına. Azgın iki ayaz da İmbriyos'u götürdüler. Sivri dişli köpeklerden kopardıkları bir keçiyi nasıl taşırlarsa sık bir çalılığın içine, çeneleriyle kaldırıp da götürürlerse nasıl zıhlı iki ayasta öylece taşıdılar onu. Soydular üstünde nesi varsa Antimakos'un ölümüne içerledi Oileus oğlu. ...ince boynundan kesti İmriyos'un kafasını... ...top gibi attı onu kalabalığa doğru. Kafa yuvarlandı toz içinde... Toprak içinde, Hektor'un ayakları dibine düştü. İşte o zaman Poseidon'un öfke dolu yüreği, korkunç boğuşmada torununun düştüğünü görmüştü. Yürüdü gitti akaların barakaları gemileri boyunca, danağaları kışkırta kışkırta gitti. Tıralduları acılar kura kura, ünlü idomenos karşı çıktı, çıktı karşısına. Yaralı bir arkadaşının yanından geliyordu. Arkadaşı sivri bir kargıyla bacağından vurulmuştu. Yoldaşları alıp götürmüşler onu... İdomeneus da buyurmuştu hekime ona bak demişti sonra da yürümüştü barakasına doğru savaşa girmek için can atıyordu. Yeri sarsan güçlü tanrı seslendi ona. Andriyamon'un oğlu Tuas'a benzetmişti sesini. Tuas tekmil Peloron'da Sarp Karyodon'da. Ayitorlara krallık ederdi. İlinde saygı görürdü bir tanrı gibi. Seslendi İdomeneus'a şöyle dedi. İdomeneus, Giritlilerin danışmanı, senin o kafa tutmaların hani nerede? Akaların Turayalulara savurduğu gözdağları hani? kilitlilerin başbuğu İdomeneus karşılık verdi dedi ki. Ey toaz, bu işte suçlu bir adam yok. Hepimiz biliriz kıyasıya savaşmayı. Yersiz bir korku girmiş değil içimize. Hiç kimse kanlı savaştan kaçmış değil. ''Üstün güçlü Kronos oğlunu böyle istemiştir canı. Akalar burada demiştir. Argos'tan uzakta ünsüz yok olsunlar. Haydi Tuat savaşta dayanıklı ol eskisi gibi kimi gevşer görürsen yürek ver. Geri basma kal olduğun yerde. Buyur herkese senin gibi yapsın her adam. Şöyle karşılık verdi Poseidon. Yeri sarsan İdeomeneos kim aklına getirirse savaşta gevşemeyi?'' ''Bir daha Troya'dan geri dönemesin. Burada yem olsun köpeklere. Çabuk git, silahlarını al buraya gel. İki kişiysek de işe yararız belki. Bir olmak yürek verir en korkak adamlara bile. Oysa biz savaşmışız en yiğitlere karşı.'' Yeri sarsan Tanrı böyle dedi. Yeniden karıştı insanların kavgasına. Idomeneus vardığı güzel yapılı barakasına. Güzel silahlarıyla kapladı bedenini, kargasını da aldı eline. Şimşek gibi fırladı yola çıktı. Kronosolu'nun ölümlülere bir belirti diye ışıltılı olimpostan aşağı saldığı göz kamaştıran bir şimşek gibi parladı yolda. Az sonra rastladı soylu seyisi Meriones'e. Meriones Baraka'dan Tunç kargısını almaya gelmişti. Güçlü İdomeneus şöyle dedi. Meriones, ayağa çevik sevgili yoldaşım, Molo'sun oğlu, savaşı bırakıp ne diye geldin buraya? Vuruldun mu, bir kargı mı acıktı canını? Bana bir haber mi getirdin yoksa? Seni gibi ben de sevmem Baraka'da kalmayı, savaşı isterim canla başla. Akıllı Meliones karşılık verdi dedi ki İleoneos tunç zırhlı geriptilerin danışmanı Barakalarda bir karga bulurum diye geldim. Zorba Deybaos'un kalkanına çarptı kırıldı benimkisi. Giritlilerin önderi karşılık verdi dedi ki istediğin karga olsun git al yirmi tane bir sürü karga asılı durur içerde. Kapıya karşı ak duvarda öldürdüğüm Troyalılardan almışım hepsini. Ben sevmem savaşta düşmandan uzak kalmayı bol karga göbekli kalkan tolgalar var elimde pırıl pırıl parlayan zırhlar var. Akıllı Meriones gene karşılık verdi dedi ki benim de çok şeyim var barakamda kara gemimde Troyalılardan alınma çok şeyim. ''Ama yakında değiller, gidip alamam. Saldırma gücümü unutmadım, inan bana. Savaş bir başkaldırsın da gör. Nasıl katılacağım ünveren öncüler arasına? Tunç zırhlı akalar, belki bilmez ama sen çok iyi bilirsin benim yiğitliğimi.'' Yiriklilerin deri karşılık verdi dedi ki, e, bilirim yiğitliğini bırak sen söyleme, toplanalım gemilerin yanında tekmil yiğitler, pusu kuralım düşmana orada, erlerin yararlılığı o zaman görülür asıl. Orada belli olur kim korkar kim atılgan, orada korkan rengi uçar bir gider bir gelir, duramaz titremeden bırakmaz yüreği, öylece çömelir kalır. Sarsılır bir o ayağı, bir bu ayağı üstünde, yüreği göğsünde küt, küt eder. Getirir aklına ölümü, dişleri vurur, birbirine takırdar. Pusuda yerini alınca atılgan olan ne renk verir ne de sarsılır. O saat dalmak ister kızgın savaşa. Böyle bir pusuda kimse yenemez senin gücünü. Uzaktan ya da yakından vurulursun belki ama kargın ne ensene girer ne de sırtına. Gelir ya göğsüne vurur ya karnına vurur. Haydi durmayalım aptallar gibi boşu boşuna. Çıkar biri öfkelenir köpürür bize. Git Baraka'ya al güçlü kargıyı. Böyle dedi o çelik paresi. Denk Meriones'te de gitti. Baraka'dan Tunç kargıyı aldı et getirdi. Sonra yürüdü İdomeneos'un arkasından. Savaştan başka bir şey yoktu kafasında. İnsanların belası Ares savaşa nasıl yürürse En zorlu savaşçıyı bile püskürten oğlu Bozgun O sarsılmaz Tanrı onu izlese nasıl İkisi de silahlı Trakya'dan çıkarlar yola Ya etirelilerde ya Ulu yürekli Plagi, Plagyalılara doğru Ne o yana kulak asarlar, ne o yana Yürekleri kimi bilirse ona verirler şanı İki önder Merionesle ile da onlar gibi işte Yürüdüler ışıldayan savaşa Başlarında Tunç Tolgaları Önce Meryonez bile geldi dedi ki, savaşa nereden girmeyi düşünürsün? oğlu, ordunun sağından mı, ortasından mı, solundan mı? Gür saçlı akaların sol yanı en gevşek gibime gelir. Giristilerin önderi İdomeneus karşılık verdi dedi ki, ortada duran gemileri savunacak başkaları var. İki Ayas var, Theokros var, ok atmakta teknil akaları geçer o. Göğüs göğüse dövüşmekte de ustadır hani. Savaşta kırarlar Hektor'un atılgan gücünü. Hektor savaşa ne kadar susamış olursa olsun, Kronos oğlu çırağı atmazsa gemilerin üstüne, onların gücünü dokunulmaz ellerini yenemez o. Veremez tezgiden gemiler ateşe. Telemon oğlu büyük Ayas'a gelince hiçbir zaman gerilemez insanın önünde. Ölümlü olan, Demeter'in ekmeğini yiyen, tunçla, iri taşlarla yaralanan insanın, sıraları yaran Akileus'un önünden bile Gerilemez o. Ama koşmada boy ölçülemez onunla. Biz ordunun sol yanına gidelim hadi. Hadi gidelim görelim bakalım. Biz mi düşmana ün veririz yoksa düşman mı ün verir bize? Başbuğu Idomeneos böyle dedi. Çelik Ares'e denk, Meryones'e koyuldu yola. İdomeneus'un buyurduğu yere gidecekti. Alev gibi saldıran İdomeneus'u gördü Troyalılar. İşlenmiş silahları vardı yanında da seyisi. Birbirlerine ses edip yürüdüler üstüne. Gemilerin önünde başladı bir çatışma. Harlayan moralarla kasırgalar vurgaçlanırdı. Hani yollarda toz topraktan gözü gör, göz gözü görmezse nasıl, gel nasıl tozu toprağa çevirirse kocaman bir buluta savaşta ölü vermişti. Tıpkı bir insan yığını canatıyorlardı sivri kargıyla birbirini öldürmeye. İnsanları yok eden savaş ürperiyordu. Ellerde tutulan keskin uzun kargılarla yığın yığın ilerliyordu ordular. Kolgaların tunç ışıltılarından gözler kamaşıyordu. Yeni parlatılmış zırhlardan, parlak kalkanlardan, varsa bu çaba karşısına sevinen acınmayan taşlandır yüreği o insanın. Kronos'un üçlü iki oğlu ayrı ayrı tasarladılar yiğitlere korkunç acılar. Zeus sefer istiyordu Troyalılarla Hector'a ama istemiyordu yok olmasına akaların büsbütün. Ün vermek gerekti çevik ayaklı Akileus'a. Tetis'in Tetis'le yürekli olduğuna ün vermek gerekti. Ne var ki Poseidon gelmişti Argoslulara can vermeye. Bilgece yukarı fırlamıştı. Kırçıl denizden Turalılara yenilmek de ne demekti? Çok içerliyordu bu yüzden Zeus'a bir soydan, bir babadan da bu iki tanrı ama Zeus Poseidon'dan önce doğmuştu. Daha çok şeyler biliyordu kardeşinden. Bu yüzden korkuyordu apaçık karşı koymaya. İnsan kılığına girmiş kışkırtıyordu orduyu. Bir tanrı bir yana çekiniyordu. Bir tanrı bir yana, kimseyi korumayan zorlu savaşın düğümünü, o düğüm ne yapar ne çözülürdü. Dize getirirdi yığınlarla insanı. Saçlarına kır düşmüş İdemeneus o ara, Dana'lara buyurmakla kalmadı. Düştü Troyoluların arkasına, aralarına bozgunu saldı. Surların içinde yaşayan e, Otriyoneus'u öldürdü. Otriyoneus savaş haberini yeni duymuştu. Kalkmış gelmişti Kabesos'tan. İstemişti Priamos'un güzel kızı Kasandrayı, ama armağan getirmemiş. Büyük işler göreceğim demişti. Aka koyacağım, kovacağım demişti Troya'dan. İhtiyar Priamos an geçmiş veririm demişti. Ortyoneus savaşa katılmış güvenmişti bu söze. İdomeneus parlak kargısıyla ona nişan aldı. Çalımla yürürken vurdu onu. Tunç korumadı korumadı Ortyoneus'u. Saplandı kargı karnının ortasına. Adam gümbürtüyle yere düştü. İdomeneus attı kadar çığlığını. O Trionius, o güzel kızı kendine almak için yerine getirirken Priamos'a verdiğin sözü. Tekmiyle ölümlüler arasında överim seni. Ama biz de biliriz böyle söz tutmasını. Atreus oğlunun güzellikte üstün kızını veririz sana. Argos'a götürür eveririz seni. Düzenli İlyon'u gel bizimle yok et. Denizleri aşan gemilerimize gidelim hadi gel. Gidelim düşünelim şu evlenmeyi. Elimiz çok açıktır çeyizden yana. Yiğit idomeneos böyle dedi. Ayaklarından sürükledi. Otriyo Neos'u sürükledi zorlu kargaşalığın arasından. Derken Asios yardıma koştu. Arabasının üstünde yaya yürüyordu. Omuzlarının üstünde atları soluyup duruyordu. Arabacısı tutuyordu o atları. O da can atıyordu idomeneosu vurmaya. Ama idomeneos daha tez davrandı. Attı kargısını boğazına, çenesinin altına. Sapladı Tuncu adam akıllı. Asyos o saat devrildi yere. Dağlarda oduncuların gemi yapmak için yeni bilenmiş baltalarla kestikleri bir meşe, bir kalak ağacı gibi tıpkı ya da ince uzun bir çam ağacı gibi. Asyos serili kaldı atlarıyla arabasının önünde. İnneye, inneye avuçladık kanlı toprağa aklı başından gitmişti arabacısının atları geri çeviremiyordu bir türlü düşman elinden kurtaramıyordu arabayı atları savaşta dayanıklı antilokos tam o sıra sapladı kargasını bedeninin ortasına Tunç zırh korumadı arabacıyı kargı geldi saplandı karnına tam düştü soluya soluya arabadan aşağı atları da antilokos aldı olacağını canlı Nestor'un sürdü Troyalılardan güzel dizlikli akalara doğru Leipobos Aisos'a yana yana geldi çok yakınına İdomeneus'un fırlattı ona parlak kargısını. İdomeneus gördü, tunç kargıyı kaçtı. Saklandı yüz yuvarlak kalkanının arkasına. Bu kalkan öküz derisiyle parlak tunçtan yapılmıştı. Bir iç yuvarlığa vardı, iki de tutama. İdomeneus büzüldü, kaldı onun arkasında. Kalkanın üstünden uçtu gitti tunç kargı. Geçerken değdi kalkana, çınlattı onu kuru kuru. Ama kargı Deypobos'un elinden boşuna çıkmamıştı bu başbuğu Hiposos oğlu senoru vurdu. Karaciğerini deldi böğrünün altından. Çözdü dizlerini. Kabardı Deypobos. Haykırdı avaz avaz. Hay sos yatmaz artık öcü alınmadan. Ben derim ki zorlu zindancı hadese varınca o yürekten sevinecek ardına bir yoldaş taktım diye. İşte Deypobos böyle dedi. Bu böbürlenme acı düşürdü Argosluların içine. En çok da yiğit Antilokos'un canı sıkıldı buna. Öfkeliydi ama bırakmadı arkadaşını. Koştu ona doğru, örttü kalkanıyla. Eikos'un oğlu, Mekesteos'la tanrısal Alastor. İki sevgili yoldaşı, girdi Hayfzenor'un altına. Koca karınlı gemilere taşıdılar onu hıçkıra hıçkıra. İdemoneos da gevşetmedi güçlü saldırışını. Cam atıyordu bir Troyalı'yı geceyle örtmeye. Tek akalardan bela gitsin, razıydı ölmeye. Derken yiğit, Alkathos gel, çıka geldi. Tanrı'dan doğma, Aisiyetes'in sevgili oğlu. Antises, damadıyla o en büyük kızıyla evliydi. Hipodemya ile babasıyla ulu anası çok severlerdi Hipodemya'yı. Güzellikten, işten, akıldan yana. Geçerdi o kız çağdaşlarını bütün. Engin Troya'da üstün bir yiğide varmıştı bu yüzden. Poseidon o gün İdomeneus'un eliyle alt etti Alkatos'u. Parlak gözlerini büyüledi gevşetti elini ayağını. Alkatos ne geriye kaçabildi ne karşı koyabildi ona. Böylece kaldı o da kımıldamadan. Bir direk gibi tepesi yapraklı bir ağaç gibi kaldı. Yiğit İdomeneus sapladı kargısını göğsünün ortasına. O güne dek onu koruyan tunç zırhı deldi. Kargının altında kırıldı zırh Alkatos yıkıldı yere paldır küldür. Kargı yüreğinde saplı kaldı. Cam onu bırakıp giderken kargının gönderi sallandı durdu. Sonra güçlü Ares işini durdurdu. İdomeneus kabardı. Haykırdı avaz avaz. ''Ne dersin babos. ''Tamam mı nasıl? Üç adam öldürdüm bire karşı. Bundan böyle gel de öbürden bakalım.'' Zırveli, sen kendin çıkarttık karşıma. ''Gör bak buraya nasıl bir zeusoğlu geldi.'' Zeus önce Girit'in koruyucusu Minos'u getirdi dünyaya. Minos da kusursuz oğlu, Devkalyon'a baba oldu. Devkalyon'dan da ben doğdum kral olmak için. Engin Girit'te bir sürü adama şimdi de buraya getirdi gemilerim beni.'' Ben olayım diye sana babana tekmil Troyalılara İdemoneus işte böyle dedi. Deypobos da elirdi çevirdi kafasında bir ulu canlı Troyalıyı yanına alsın mıydı? Bunun için geriye mi gitsindi yoksa karşı koymayı tek başına mı denesindi? Gidip aynayası almaktı en iyisi. Buzdağlı kalabalığın en ucunda kılını bile kıpırdatmıyordu. İçerleyip duruyordu tanesal Pir Priyamos'a. Yiğitler arasında saymıyor diye onu. Depobos durdu onun yanında şu kanaklı sözleri dedi Aeneas Turalıların danışmanı ne diye yersin böyle kendi kendini gelip arka almalısın eniştene alkat olsun yardımına koşalım gel haydi hudur sarayında seni ufacıktan büyüten ünlü kargıcı İdomeneus öldürdü şimdi onu böyle dedi hoplattı Aeneas'ın göğsünde yüreğini. Aileas düştü İdomeneus'un arkasına. İdomeneus'la boğuşmaya can atıyordu ama İdomeneus hiç korkmadan yerinde durdu. Ormanda nasıl durursa öyle gücüne güvenen bir yaban domuzu çekilmiştir domuz ıssız bir yere. Gözler üstüne gelen bir sürü avcıyı sırtı olur diken diken alev saçar iki gözü biler dişlerini köpekleri avcılara püskürtmek için yanar. Ünlü idomini öyle durdu olduğu yerde... ...Ainayas üstüne yürüyünce geriledi bir adım... ...baktı arkadaşları... ...Askilaposa, Apevraosa, Leiprosa... ...savaşta usta Melionesle Antilokosa... ...kışkırttı onları söyledi şu kanatlı sözleri... ...buraya gelin dostlar... ...koşun tek başımayım... ...Ainayas yürüyor üstüme korku sardı beni... ...savaşta yiğit öldürmede çok zorludur o... ...onun gençlik çağı tam çiçek açmada... ...bu da yiğide en büyükmüştür hani... ...ikimiz de bir yaşta olsaydık keşke... Bu yürekle büyük üstünlüğü ya o kazanırdı ya da ben. İdovenevus böyle dedi. Kalkanlarını omuzlarına eğerek sokuldular yanına. Hepsi de tek bir yürek gibi. Öte yandan Ayineas seslendi gitti arkadaşlarına. Gördü Deyfogos'u. Paris'i tanrısal Agenor'un. Bunlar Troyalıların önderleriydiler. Arkalarından erler geliyordu dalga dalga. Koçun ardından gelen koyunlar gibi otlaktan doğru indikleri zaman suya çoban bir sevinç duyar yüreğinde. İşte böyleydi göğsünde yüreği aynayasın. Görünce kalabalık ordusunun kendisini izlediğini. Arkat olsun ölüsü çevresindekiler öne atıldı. Dövüşmek için korcak kargılarıyla karşı karşıya, saldırınca kalabalıkta insanlar insanların üstüne göğüsterde zırhlar yankılandı acı acı. Ötekilerden üstün iki yiğit er, Aineasla Idomeneus, Ares'in denkleri, amansız Tunçla biçmek için derilerini yürüyorlardı birbirlerinin üstüne. İlkin Aineas attı kargısını Idomeneusa, ama o Tunç kargıyı karşıdan gördü kaçındı. Aineas'ın kargısı toprağa saplandı sallanarak. Güçlü elinden boş yere çıkmıştı kargı. Idomeneos da Oynonos'a vurdu tam göbeğinden. Tunç kabarık zırhı deldi girdi bağırsaklarına. Oymoneos düştü tozların içine avuçladı toprağa. İdemeneos uzun gölgeli kargısını gövdeden çekti çıkardı ama ileri gidemedi. Alamadı onun güzel silahlarını sıkışıp kalmıştı kargı yağmuru ardında. Bacaklarında kalmamıştı saldırma gücü Ne kargısıyla öne atılabiliyor ne de korunabiliyordu Göğüs göğüse savaşırken kara günden kurtuluyordu Ama çevikliğinde bacakları Kaçamıyordu savaştan Adım adım geriledi durdu Deypobos parlak kargısını saldı üstüne Tükenmez bir kim vardı içinde Gene de vuramadı İdomeneus'u Kargı değdi enyalıyorsun oğlu Askalapos'a Güçlü Tunç geçti omzunu boydan boya. Askarapos düştü tozun içine avuçladı toprağı. Yürün aralı güçlü Ares bilmiyordu oğlunun zorlu savaşta düştüğünü. Olimpos'un doruğunda oturuyordu. Oturuyordu altın bulutlar arasında. Zeus'un buyruğuyla kapatılmış doğruya bütün tanrıların savaştan uzak tutulduğu yere. Askilapos'un ölüsü çevresindekiler geldiler göğüs göğüse. E, Deypobos Askilapos'un başından parlak tolgasını kaptı. Meriones'te atılıp kargasıyla vurdu onu kolundan. Düştü Deypobos'un elinden uzun yeleri tolga. Yerde çın çın çınladı. Meriones bir şahin gibi atıldı gene. Çekti aldı Deypobos'un güçlü kargasını. Gitti karıştı dostlarının kalabalığı arasına. Öz kardeşi Polites onu belinden tuttu. Uzaklaştırdı acı veren savaştan. Götürdü çelik atlarına doğru savaştan uzakta duruyordu atlar. Arabacıları alacalı arabalarıyla inleyen yorgun bey babosu taşıdılar şehre. Kanlar akıyordu yaralı kolundan. Doğurmadan savaşıyordu öbürleri. Binmez uğultular göklere ağıyordu. Aineas saldırdı üstüne, Aperoğlu'nun üstüne. Sivri kargasıyla onu boğazından vurdu. Adamın başı eğildi yana, Tolga'sı kalganı devrildi üzerine. canlar kıyan ölüm sardı gövdesini. Andilokos da gözlüyordu Tom'u. Saldırıp döner dönmez vurdu onu, yürek damarını kesti boydan boya. Sırttan uzanıp boyuna varan bir damar var ya, işte bu damarı kesti boydan boya. Toha'nın yuvarlandı. Tozun toprağın içine uzattı arkadaşlarına iki elini atıldı antilokos aldı silahların omuzlarından çevresini gözleye gözleye. Turalılar dört bir yandan kuşattı antilokosu. Başladılar ışılayan kalkanına vurmaya ama denemediler amansız tunçla yumuşak derisini. Yeri saçtan Poseidon koruyordu onu koruyordu karkı yağmur altında bile Nestor'un oğlunu. Antilokos düşmandan uzak değildi gerçi. Ortalarında gidip geliyordu durmadan. Kargısı da sallanıp duruyordu o yana bu yana. Ya kargısını salmak istiyordu yüreği ya da atılıp dövüşmek göğüs Ama Asiyosoğlu adamasın gözünden kaçmadı bu. Sivri kargısıyla vurdu onu bir sıçramada. Vurdu kalkanının göbeğinden tam. Ama gökgeleli Poseidon kırdı kargının gücünü. Kıydırmadı Antilokos'un canına kargı yanmış bir kazık gibi saplı kaldı kalkanda. Yarısı da kırılıp yere düştü. Adam hasta kaçmak için kara ölümden. Karıştı arkadaşlarının kalabalığına ama Meryones bırakmadı peşini. Kaçarken kargısıyla vurdu onu. Vurdu hayalarıyla göbeği arasında. Ares'in ölümlülere en çok acı verdiği yerden. İşte kargı saplandı tam oraya. Adam hasta bir öküz gibi çırpındı. Hani dağlarda çobanlar kayışlarla bağlayıp sımsıkı zorla sürükler götürürler öküzü adam hasta. Tıpkı o öküz gibi çırpındı. Sonra Meryonez geldi çekti kavgıyı etinden. O saat karanlıkta kapladı gözlerini. Henonos şakağından vurdu Deypros'u. Vurdu koskoca traf yakılıcıyla Tolga'sını parça parça etti. Tolga havada uçup yere düştü. Sonra gitti yuvarlana yuvarlana. Dövüşen bir akalı erin ayağı dibine. Kapkara bir gece kapladı Deypros'un iki gözünü. Gür aralı Menelaos'u bir acı aldı. Yürüdü sivri kavgısını sallaya sallaya Yiğit kral Helenos'a meydan okudu. Helenos hemen gerdi yayını. Can atıyordu ve silahlarını kullanmaya. Biri sivri kargısını öbürki kirişinden çıkacak okunu. Priamos'un oğlu fırlattı okunu Menelaus'un göğsüne. Ancak ok şişkin zırha çarptı ''Uçtu gitti. Büyük bir tarlada kara baklalar, nohutlar, uğultulu rüzgarla ya da harmancının savurma gücüyle yeni şarman küreğinden serpilirse nasıl? Şanlı Menelaos'un zırhından böyle savruldu acı ok. Uçtu gitti uzaklara. Ama gül naralı Menelaos, Atreusoğlu vurdu Helenos'u parlak yayı tutan elinden. Tunç kargı vurdu yaya, eli deşti. Helenos kaçtı ölümden, sokuldu arkadaşları arasına.'' Cansız sarkan el kargıyı sürükledi götürdü. Ulucanlı Agenor kargayı çıkardı elinden. İyice bükülmüş yünle sardı yarayı. Seyisi kuzu yününden bir yumak taşıyordu yanında. Erlerin güdücüsü için taşıyordu bu yumağı. Peisandros şanlı Menelaos'un üstüne yürüdü. Korkunç kargaşalıkta senin elinle ey Menelaos, uğursuz kader bu ömrün sonuna bölüme götürüyordu. Birbiri üzerine yürüyüp gelince karşı karşıya Atheus oğlunun kargısı vuramadı Peisandros'u. Kargı yandan kaydı gitti. Peysandros da vurdu Menelaos'un kalkanını. Ama temren deşemedi Tuncu. Kırıldı kargı geniş kalkanın üstünde. Peysandros sevindi yüreğinde. Zaferi umdu. Tam o sırada Atreusoğlu altın katmalı kırıcını çekti. Atıldı Peysandros'un üstüne. Peysandros kalkanından altından Tunç baltayı kavradı. Kocaman güzel bir baltaydı bu. Tapı zeytin ağacından cilalı. Bir anda atıldılar birbirlerinin üstüne. Biri vurdu yeleli Tolga'nın tepeliğini, vurdu tam sorgucun altından, öbürkü düşmanını yürürken alnından vurdu. Vurduk vurun kökünün üstünden, alnında kendiler çatırdadı. İki gözü yere düştü kan içinde. Ayağının dibinde bulandı toza toprağa, kendisi de yıkıldı yere iki kıtlüm. Menelaus ayağıyla bastı göğsüne soydu silahlarını bağırdı övüne övüne dönün geri saygısız Turaylılar işte böyle bırakın çevik atlı danavaların gemilerini korkunç savaşçılıklarına hiç doymadınız kalmadı bize yapmadığınız tek kötülük nasıl da yaptınız benim canımı pis köpekler gürleyen Zeus'un ağır öfkesinden hiç korkmadınız konukları koruyan Zeus bir gün yok edecek ilinizi Alıp götürdünüz asıl karımı bir sürü malımı, oysa karım size iyilik ettiydi, sizi konukladıydı. Şimdi ise aklınız fikriniz yok edici ateşte. işiniz gücünüz denizler aşan gemilerimizi yakmak, insanları yemek, aka tepelemek, istediğiniz kadar susayın savaşa, birbir duracaksınız soluğunuz kesilecek. Zeus baba akıldan yana en üstünsün derler sana, insandan da üstünsün derler tanrıdan da. Ne gelirse senden gelir, senden olur ne olursa. Ama aklı mermez şunlara üstünlük bağışlamana. Bunlar Tanrı yolundan çıkmışlar bir kere. Canlara kıyan savaşa doymak bilmezler. Her şeyden bıkar insan ama her şeyden uyumaktan, sevişmekten, tatlı türküden, koradan. Savaştan çok bunları özlemez mi kişi? Ama Turayalılar bir türlü doymak bilmez savaşa. Kusursuz Menelaos işte böyle dedi soydu gövdeden kanlı silahları yoldaşlarına verdi sonra gitti karıştı ön sıralara o sıra saldırdı üstüne harp baryon kral Pliai Menes'in oğlu savaşmaya gelmişti Troya'ya sevgili babasıyla ama bir daha dönmeyecekti baba toprağına İşte kalkanının ortasından o vurdu Asyaos oğlunu çok yakından vurdu ama delemedi Tuncu. Çekildiler geri geri arkadaşlarına doğru dört bir yana bakına bakına biri etine saplamasın diye Tuncu tam o sıra Meryonez saldı okunu üstüne vurdu onu sağ kalçasından kemiğin altından geçti ok dendi dik torbasını olduğu yerde devrildi arkadaş ellerine soludu canını bir solucan gibi serildi yere aktı kanı kara kara ıslattı toprağı olu yürekti pal palagonlar tebresine üşüştüler. Koydular arabaya götürdüler kutsal Gilyon'a. Hepsinin içi kana alıyordu. Babası da gidiyordu gözyaşı döke döke. Hiçbir karşılık alamayacaktı oğlunun ölümüne. Paris görünce Harpalyon'un ölüsünü yüreğinde büyük bir öfke duydu. Harpalyon bunca Papalago'nun arasından konuydu onun. İşte bu yüzden içerledi saldı Tunç'tan okunu. Eukenor adında biri vardı. Bilici Polydos'un oğlu. Varlıklı iyi bir adamdı Korintos'taydı evi. Korkunç ölümü bile bile binmişti gemiye. İyi yürekli ihtiyar Poliodos ona sık sık söylemişti. Ya kötü bir hastalıkla sarayında eriyip gideceksin demişti ya da demişti aka gemileri arasında. Turalıların silahlarıyla can vereceksin. Bu yüzden amansız hastalıktan kaçmış gelmişti. Acı çekmek istemiyordu yüreğinde korkuyordu akaların vereceği cezadan. Paris vurdu onu. Hemen çenesinin altından, hem kulağından, cana o saat bedeninden uçtu gitti. Korkunç bir karanlık kapladı gözlerini. İnsanlar böyle dövüşüyordu işte. Bütün gövdeler yanıyordu ateş gibi. Gemilerin solunda yığın yığın Troyalı ölüyordu. Ama bundan hiç haberi yoktu Ektor'un. zafer akaların olacaktı neredeyse. toprağa atarsan Tanrı kışkırtıyordu da suları. ...koruyordu onları kendi gücüyle... ...Eksor kapılara kuleye saldırdığı yerde... ...kalkanlı danaoların sıralarını... bozup duruyordu... ...orada Ayas'la... ...Protisesi Alyos'un yemileri vardı... Çekilmişler de Alacalı denizin kıyısına... ...duvar daha alçak yapılmıştı orada... ...erler de atlar da çok atılgandılar... ...orada... ...Biyotayyalarla... ...Rubaları yerde sürünen İonlar... ...Lokristiler... Pityalılar gün salmış alılar. Çok güç tutunabiliyorlar. Kesemiyorlardı alev gibi saldıran Hector'un hızını. Seçkin Atinalılar da vardı orada. Petyos'un oğlu Menesteos'un komutasındaydılar. Peidias, Stikhos Soylu bir geliyordu arkasından. Epeyalıların başında Petyos'u oğlu Meges vardı. Alpyon vardı, Drachios vardı. Pityalıların başında Medon'la Fokardes. Medon Olius'u. Hiç oğlu Ayas'ın kardeşiydi, yurdundan uzak Pilyakya'da otururdu. Bir adam öldürmüştü, onun için otururdu orada. Eriopis'in kardeşini öldürmüştü. Eriyopis, Olyavus'un karısı Medon'un analığı olurdu. Podarkes de Plyakos oğlu İpikros'un çocuğuydu. Biotia'lularla birlikte korumak için gemilerini, Ulu canlı Pityalıların başında savaşıyordular. Olyavus'un çevik oğlu Ayas hiç ama hiç ayrılamaz Telemon'un oğlu Ayas'dan. Yeni sürülen tarlada şarap rengi iki öküz, nasıl gönüldeş olur da çekerlerse sapanır, boynuzlarının kökü bol bol ter döker. Gittikleri zaman yarık boyunca uca doğru, yalnız cilalı boyun olarak ayırır onları birbirinden. İşte Ayaslada tıpkı öyle. Omuz omuza destek oluyordu birbirine ama Terumon oğlunun arkasında. Yiğit arkadaşlarının büyük kalabalığı var. Yorgunluk ters sarınca dizlerini, kalkanını elinden alır onlar. Oysa uzu yürekli, o oğlunun arkasından gelmez lokrisliler. Göz gözse savaşa dayanmaz yürekleri, ne ak yeleli tunç tolgaları var, ve kalkanları, ne diş budak ağacından kargıları. Yürendiler oklarına, koyun yününden örülmüş sapanlarına. Geldiler İlyon'a, attılar onlardan bir sürü. Böylece Troyal sıralarını yararız dediler. İşte o zaman işlenmiş silahlarıyla öbürleri, savaşırken Troyalulara Tunç Tolgalı Hektor'a karşı. Onlar arkaya çekilip görünmeden başladılar atışa. Troyalılar da verdiler savaşçılığı, atılganlığı. Bunaldılar okların taşların altında. İşte o ara Troyalılar gemilerden, çadırlardan uzaklaşıp süklüm püklüm, Rüzgarlık İlyon'un yolunu tutacaklardı. Pulidamas atılgan Hektor'un yanına varıp şöyle demeseydi. Öğüt dinlemeye hiç yanaştığım yok Hektor. Tanrı sana savaş işlerinde üstünlük verdi ama kurultayda kendini herkesten üstün görmekte ne oluyor? ''Sen kendine mal edemezsin her üstünlüğü. Tanrı üstünlüğü kimine savaşta verir, kimine oyunda, kimine çalgı çalmada, kimine türkü söylemede, kiminin de göğsüne üstün bir düşünme gücü kor. Çok adam faydalanır ondan. Bu güçle kurtarır birçok insanı. En çok da kendi bilir değerini bulun. Bak sana diyeyim ben, en iyi görünen yolu savaş yangını çepeçevre sarmış seni. Duvara saldıran Troyalıların bir takımı çekilmede, bir takımı gemiler arasında çok insana karşı savaşmada.'' Haydi gerile. Bütün yiğitleri buraya çağır. Sonra düşünüp taşınalım iyicene. Tanrı bize üstün gücü verir elbette deriz. Çok kürekli gemilere saldırırız belki. Başımıza bela gelmeden uzaklaşırız belki de. Korkuyorum akalar bize dünkü borcumuzu ödetirler diye. Savaşa doymaz bir adamları şimdilik gemilerinin yanında ama sanmam savaştan bütün geri kalacağını. Pulidamas böyle dedi. Hector da dinledi onu. Arabasından silahlarıyla atladı yere. Seslendi Pulidamas'a. Şu kanaklı sözleri söyledi. ''Pulidamas, sen bütün yiğitleri burada al koy. Ben gideyim savaşa bir bakayım. Orayı bir yoluna korum, dönerim hemen.'' Hektor böyle dedi öne atıldı. Benziyordu karlı bir dağ. Troyalılarla yardımcıları arasından uçtu bağıra çığra. Hektor'un sesini duyar duymaz bütün erler koştu. Panteos'un yiğit oğlu Pulidamas'a doğru. Hektor aradı Deypobos'u. ''Üçlü önder Helenos'u aradı.'' ''Aisos oğlu Adamas'ı.'' Hayri Takres'in oğlu Asyos'u aradı. Ben sıradaki savaşçılar arasında gitti geldi. Buldu onları acının ölümün içinde. Kimisi aka arkasında yatıyordu. Argosluların elinden vermişti canlarını. Duvarların berisinde vurulmuş yaralıydı kimisi de. Hector güzel saçlı Helena'nın kocası, Aleksandros'u gözyaşı döktüren savaşın sol yanında buldu. Arkadaşlarına yürek veriyor savaşa zorluyordu. Hector vardı yanına azarladı. Ağır konuştu. ''Seni alçak, seni parlak olan, seni çapkın.'' seni ırz düşmanı seni söyle bakalım Devobos'la güçlü önder Helenos nerede nerede Asyos oğlu Adamas Hayrı oğlu Aisos Otryonis nerede şu anda yıkıldı yüksek İlyon temelinden şu anda açıldı senin önünden ölüm uçurumu Tanrı'ya benzer Aleksandros karşılık verdi dedi ki, Hector öfkenden suçluyorsun suçsuz bir adamı. Bir gün ben savaştan kaçacak olmuştum ama şimdi kaçmam. Anam beni bütün korkak doğurmadı. Bizi kandaya kışkırttığın andan bu yana karşı koyuyoruz düşmana. Durma dinlenme yok. Sorduğun arkadaşların hepsi öldürüldü. Bir Bosla, güçlü önder Helenossa. Ellerinden vurulup çekildi ikisi de. Kronos oğlu onları ölümden korudu. Yüreğinden kopan neyse halde söyle buyur. Canla başla geleceğiz arkandan. Göreceksin. Nereye dilersen atılacağız var gücümüzde. Ama insan çok istese de varamaz gücünün ötesine. Yiğit böyle dedi. Kardeşinin yüreğini kandırdı. Çıktılar yola geldiler. Savaşın en kızgın yerine Kebriyon'la kusursuz Pulidamas'ın çevresinde dövüşüyorlardı. Parkes vardı, Orteoks'la Tanrı'ya denk Polipetes vardı. Palims vardı, Askanyos vardı, Hipotion'un oğlu Morris vardı. Bereketli Askanya'dan gelmişlerdi geldikleri doldurmaya, yedikleri doldurmaya gelmişlerdi bir gün önce Şafak'ta. Zeus da aldı onları savaşa soktu. Şimdi tıpkı bir kasırga gibiydiler. Zeus baba şimşeğini savurduğu zaman dizginsiz rüzgarların yaydığı kasırga gibi. Fırtına önce yayılır ovaya sonra tanrısal bir gürültüyle karışır denize. Uğuldayan enginden binlerce dalga kopar. Dalgalar ak köpüklerle kabarıp şişer. Sonra bir öbürünün ardına düşer kovalar. Dizi dizi Troyalılarda işte tıpkı öyle tunç ile önderlerinin ardından yürüdüler. Arese benzeyen priamos oğlu Hektor başlarındaydı. Yüz yuvarlak kalkanını tutuyordu önünde. Kalın tunçta örülmüş, sığ deriden de bu kalkan. Parlak dolgusu sallanıyordu şakaklarında. Sıralar boyunca bir gidip bir geliyordu. Geriler mi, gerilemez mi diye deniyordu sıraları. Ama akaların yürekleri gözlerinde kıpırdamadı. İlkin Ayas büyük adımlarla yürüdü, seslendi meydan okudu ona. Daha beri gel bakalım dedi. Daha beri. Argosluları korkutmak için sen de bu boş çaba ne? Savaşta toy kişiler sanma bizi. Akalar Zeus'un belalı kamçısı altında yenildi. Belki yüreğin gemilerimizi yok etmeyi umar ama bizim de ellerimiz var onları koruyacak. Sakın siz bakın kendi düzenli ilinize. Daha önce bizim ellerimizle yıkanabilir o. Bak sana diyelim gel senin saatin. Seni ovanın tozu toprağı arasında şehre götüren güzel yeleli atlarını atmacalardan daha tez kılsın diye Zeus babaya öbür tanrılara yalvaracağın saat yakın. Ayas böyle derken bir kuş uçtu sağ yanında. Yüksekten uçan bir kartaldı bu. Senin çığlığı attı ordusu. Bu belirti güç katmıştı yüreklerine. Ümle Hector karşılık verdi dedi ki... ''Ey palavracı Ayas, böbürlenen öküz, sen neler söylüyorsun böyle? Nasıl kalkanlı Zeus'un oğlu olayım dersem, ulu her'e beni doğurmuş olsa dersem... ...nasıl Atene ile Aporlon kadar saygı göreyim dersem... ...bütün Argoslulara bela getirecek gün bugün derim. Derim, sen de geberip gideceksin onlarla.'' ''Sen de beklemeye yürek varsa ince tenini yiyecek olan uzun kargımı bekle. Serileceksin akademilerinin yanında yere. Doyuracaksın troyanın köpeklerini, kuşlarını. Doyuracaksın yağlarınla, etlerinle.'' Hector böyle dedi yolu açtı. Öbürleri de yürüdüler arkasından. Çığlıklar, naralar göklere yükseldi. Öte yandan da bastılar narayı. Saldırma güçlerini unutmamışlardı. Tuvalı yiğitlerin saldırışını beklediler, iki ordunun naraları gökteye çıktı, ta yuk yukarılara Zeus'un ışınlarına. 14. Bölüm Nestor bir yandan su içiyor, bir yandan bağrışmaları duyuyordu. Şu kanatlı sözleri söyledi Asklepios oğluna, bir bak bakalım tanrısal makam. nereye varacak bu işin sonu? Gemiler yanında bizim yiğitlerin naraları artmada, sen oturduğun yerde kızıl şarabını iç dur, bekle burada güzel saçlı Hekamedeyi. Bekle, su ısıtsın sana, kaynayan yarayını bir güzel yıkasın. Ben gidip öğreni vereyim olup biteni. Böyle dedi. Oğlunun iyi yapılmış kalkanını aldı, akları iyi süren Tayyime desin kalkanıydı bu. Ağlıyordu çepe çevre tunçla, yerde duruyordu barakanın içinde. Aldı ucu sivri tunçtan güçlü kaygayı. Ama barakadan çıkar çıkmaz donup kaldı. Gözünün önünde yüz kadar şeyler oluyordu. Bir ordu karma karışık darmadan. Bir ordu da arkadan sıkıştırıyordu onu. Ulucanlı Troyalılardı sıkıştıran. Akaların duvarı baştan başa yıkılmıştı. Koca deniz cılız dalgalarla sessizce kabarır sanasın. Uğuldayan rüzgarlar hızla çıkmıştır yola. Ama umursamaz o çalkanmaz durur. Bekler bir yel insin gökten aşağıya. İlkerne sorunda yüreği işte böyleydi. Üzgün yüreği kalmıştı iki şey arasında. Çelik Dana danaoların kalabalığına mı karışsındı? Gidip Atreus oğlu Agamemnon'u mu bulsundu? Erlerin gücücüsü Agamemnon'a gitmekti en iyisi. Bu ara erler hıyasaya yiyordu birbirini. Kılıçlar iki uçlu kargılar çarpışıyordu. Bükülmez tuğunçlar çınlıyordu gövdeler üstünde. Nestor Zeus'un beslediği krallara rastladı. Yaralıydılar gidiyorlardı gemilere doğru. Bunlar Tedeus'un oğlu Odiseus, Zeus oğlu Agamemnon'du. Savaştan çok uzaktaydı gemileri. Çırtıklı denizin kıyısında ama gemilerin ilk sıraları ovaya doğru çekilmişti. Duvar da onların önüne yapılmıştı. Gemiler dar gelmişti. Kıyı... Gemilere. Bu yüzden böyle sıralanmıştı gemiler. Böylece gemilerle dolmuştu kabasa Dağlarla çevrelenen kıyının koca ağzı. Karşılığı görmeye gelmişti krallar. Gelmişlerdi kargılarına dayana dayana. Göğüslerinde yürekleri sızdıyordu. İhtiyar Nestor görünce işleri burkuldu. Kral Agamemnon seslendi dedi ki: Ey Neleusolu Nestor, akaların şanlı şerefi. Adam öldüren savaşı bırakıp ne diye geldim buraya? ''Korkarım zorlu hektor getirecek yerine sözünü.'' ''Treyolular arasında söz almıştı hani ne demişti?'' ''Gemileri bırakıp dönmeyeceğim.'' demişti İlyon'a. ''Gemileri demişti ateşe verip yakacağım.'' ''Argos suları kırıp geçireceğim.'' demişti. ''Gerçek oluyor şimdi bütün bunlar. Nedir bu benim başıma gelen?'' ''Öbür akalarında öfke kaplamış yüreklerini.'' Gemiler önünde savaşmak istemiyorlar. Akileus gibi onlar da bana karşı. Karşılık verdi at sürücüsü Nestor dedi ki neylersin gerçekten böyle bu. Zeus'un bile elinden gelmez bunu değiştirmek. Yıkıldı gitti duvar gemilerimizin, kalesi yıkıldı gitti. Gemilerin yanında bizimkiler kanter içindeler. Ne durma var ne dinlenme. Nereden nasıl bakarsan bak. ''Anlayamazsın akalar en sıkıcık nerede? O kadar karmakarışık ölüyorlar. Çılıklara baksana gökleri sardı. Düşünüp taşınmak kaldı bize kala kala. Bilmem nereye varacak bu işin sonu. Kafayla bir yol bulunur gibime gelir ama biz savaşa katılalım demem. Yaralı adamların işi değil bu.'' Karşılık verdi adam Herlerin başbuğu dedi ki ''Demek savaş gemilerin yanına geldi.'' Demek ne duvar işe yaradı ne de hendek danaolar ne çok emek vermişlerdi oraya bizim için aşılmaz bir kale olacaktı üstün güçlü Zeus'un demek istediği böyle. Ak Argos'tan uzakta ünsüz yok etmek gün oldu Zeus danaoları çok korudu. Bakıyorum tam tersi oluyor şimdi de Başkalarını yüceltiyor mutlu tanrılar gibi Sımsıkı bağlıyor bizim ellerimizi ayağımızı Haydi hepimiz uyalım benim şu dediğime Ön sıralarda ne kadar gemi varsa denize en yakın Çekelim hepsini indirelim tanrısal suya Taşlar bağlayıp derin suda bırakalım gemileri Bekleyelim gelsin ölümsüz gece O zaman Turalılar belki savaşara ara verir Biz de çekeriz suya tekmil gemilerimizi Yıkımdan kaçmak geceliğinde olsa ayıp değil Kaçıp kurtulmak yok olmaktan daha iyi çok akıllı odiseos yan yan baktı dedi ki ne biçim söz çıktı dişlerinin ar arasından oğlu uğursuz adam komutan olmalıydın sen aşağılık bir orduya sen kral olacak adam değilsin bize. Zeus bize kocayıncaya dek dayanmayı verdi. Zorlu savaşlarda ta ölünceye dek demek bırakıp gitmek niyetindesin Troyoluların büyük ilini bu şehir uğruna çektiklerimiz yabana mı gidecek? Bu sözünü duymasın kimse kapa ağzını böyle bir söz çıkmamalıydı senden. Sözü sazı yerinde elinde değnek taşıyan bir kral, Argosluların hepsine kendini saydıran bir adam, öyle düşünmeden ulu orta konuşmamalıydı. Bu sefer aklını kaçırdın derim sana, savaşın en çok kızıştığı şu sıra, sağlam gemilerimizi denize çekelim diyorsun ha? Turalılar bütün üstün gelip öbürlensinler diye mi? Yuvarlanalım diye mi? Tepetaklak ölüm uçurumuna. Bir daha dayanamaz savaş akalar. Yemileri çekildikten sonra denize. Gidecekler savaştan geriye baka baka. Senin övdün yok edecek onları. Kendine gel orduların baş bu hey. Kral Agamemnon karşılık verdi dedi ki ey Odiseus azarın yüreğine dokundu bu buyruğu vermiştim istemeye istemeye çekin dedim denize sağlam gemileri ama çıksın karşıma daha iyi öğüt verecek bir adam İster genc olsun ister yaşlı dinlerim sözünü o zaman gür naralı Diomedes söz aldı dedi ki işte karşınızda o adam aramayın boşuna. ''Yeter ki dinlensin sözüm. Kimse kıskanmasın beni. Aranızda en genci olan benim diye. Övünürüm yiğit bir babanın soyundan olmakla. Tebai de toprak altında yatan Tedeus'un oğluyum ben.'' Porteus'un kusursuz üç oğlu olmuştu. Otururlardı Peloros'ta, Sarp Kalidon'da. Biri Agriost'tu, biri Melas. Biri de Atçı Oineos, babamın babası. Ötekilerini geçerdi yiğitlikte ama o kaldı orada babam da gitti Argos'a yerleşti.'' Zeus'la öbür tarlalar böyle istemişlerdi. Aldı Adrestos'un kızlarından birini, oturuyordu bor varlıklı bir evde. Yığın yığın buğday veren tarlaları vardı. Yemiş ağaçları vardı çevresinde sıra sıra, koyunları vardı sürülerle. Kargı atmada geçerdi tek mil akaları. Bilirsiniz sizde böyleydi bu, hor göremezsiniz beni soyumdan yana. Diyeceklerin baştan başa doğru, tek yol yaralı maralı savaşa dönmek. Kavgaya tutuşmaz sakınırız kargılardan, almayız yara üstüne yara. Orada durup kışkırtalım bizimkileri yeter. Hanedir yürekleri öfkeli, savaştan uzaktalar. Böyle dedi, onlar da dinlediler, uydular ona. Başlarında erlerin baş bu Agamemnon, yola koyuldular. Yeri sarsan ünlü tanrı gözcülük edemiyordu boş yere. Yaşlı bir adam kılığında çıktı karşılarına. Sağ elinden tuttu, tuttu Atreus oğlu Agamemnon'u. Seslendi ona kanatlı sözlerle dedi ki, Atreus oğlu, sevinir şimdi Atreus'un uğursuz yüreği. Akaların ölü